İlhan. Ben Evet Yüce. Evet, geç, yani içinde bulunduğumuz Şubat ayının ikisi Dünya Sulak Alanlar Günü'ydü. 1997 yılından bu yana kutlanıyor bugün. E, biz de bugün bundan biraz bahsedeceğiz ama Türkiye'deki sulak alanların halini düşününce ve gidişatını... Kutlama değil ancak bir anma günü olarak görmek <gülüyor> gerekiyor galiba. Bu daha gerçekçi bir bakış açısı olacaktır. Evet aynen öyle. Şimdi mevcut sulak alanlar ne kadar diye baktığımızda dert ettiğimiz alan... Hı -hı. boyutunu e aslında öyle çok büyük bir alandan bahsetmiyoruz Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün ancak yüzde dördünü oluşturan e, sulak alanlardan bahsediyoruz onların da e, büyük kısmı e, koruma altında değil yasalarla Hı -hı. E, ve uygulamalarla e, korunmadığını biliyoruz evet. o yüzden de hani bir kutlamadan bahsetmemiz mümkün değil. Ancak korunması için e, nelerin yapılması gerektiği üzerine e, konuşmak çok daha anlamlı sulak alanlar Hı -hı. gününde. E, ciddi bir tahribattan bahsediyoruz aslında Hı -hı. sulak alanların. Oysa sulak alanlar sadece doğal mirasımızın bir parçası değil. Yaşamın garantisi olarak görülmesi gereken yerler. Ne diye bakabiliriz sulak alanlar? Hı -hı. Nelerden oluşuyor diye bakabiliriz. Bataklıklar. Hı hı. Sığ göller, lagünler, altı e, metreden sığ kıyı alanları e, ve hatta akarsu deltalarını kapsayan sulak alanlar genellikle yılın belli bir dönemi veya tümünde toprağın suya doygun halde kalması ile karakterize e, oluyor aslında. Hı hı. Şimdi koruma altındalar ama korunmad korunmadıklarını bildiğimiz bir kısmı da var. Ee, biraz onlardan bahsedelim istersen hangi ne evet. şey yapalım evet şimdi Türkiye'deki sulak alanların önemli bir kısmı aslında saptanmış vaziyette bile değil saptanmış olanlarda e, gerekli etiketleri almış durumda değil maalesef bir başlık altında toplanmış olanlar da zaten yeterince korunmuyor Koca ülkede topu topu 14 Ramsar alanı var. Bunu daha önceki programlarımıza da defalarca getirdik. Çünkü normalde olması gereken en az sayı aslında 135 tane hı hı. Bakanlığın böyle bir listesi var. Onlardan bahsediyoruz biz kendi kafamıza göre söylemiyoruz. Bunların kapladığı alana baktığımız zaman Ramsar alanlarından bahsediyoruz. Yani Ramsar e, koruma alanı 1977 yılında 71, 71 yılında yapılmış bir anlaşma sonucunda e, ...sulak alanların ne kadar önemli olduğu, bataklık denilip geçilmeyeceği falan... ...bununla ilgili e, dünya çapında bir e, anlaşma yapılmıştı. Türkiye'de buna 97 yılında zaten imza yapmıştı. 94. Öyle mi? Evet, ha, 94, evet. pardon. E, bugün rakamları bayağı bir karıştırdık. Evet, şimdi e, baktığımız zaman normalde 135 tanesi saptanmış olmasına rağmen 14 tanesinin olduğunu görüyoruz. Bunların isimlerini söyleyelim. ...anmış olalım hem de... ...Sultan Sazlı, Manyas Gölü... ...Seyfe Gölü, Göksu Deltası... ...Burdur Gölü, Kızılırmak Deltası... Ulubat Gölü, Yediz Deltası... ...Akyatanda Günü... ...Yumurtalıkla Günleri, Meke Gölü... ...Yine Kızıören, Kızören obru, ...Kuyucak Gölü ve Nemrut Kallerası... ...bunların arasında... Ee... Bunların arasında sayılmakla birlikte şu evet. anda çöle dönüşmek üzere olan Nır'ın evet. da olduğunu biliyoruz. Örneğin Meke Gölü 2005 hı hı. yılında Ramsar kapsamına alınmış olmasına rağmen bugün işte can çekişir olduğuna ilişkin Aynen. her gün haberlere bir şeyler yansır halde. Ee, sadece tabii ki Meke Gölü değil bu. 14 tanenin içerisinde Hı -hı. başka alanlarda da ciddi problemler var. Ama Ramsar kapsamına dahil edilmesi, mutlaka dahil edilmesi gereken e, ama bir türlü dahil edilmeyen sulak alanlarda da çok ciddi bir, Hı -hı. E, sulak alanların çok ciddi bir şekilde tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bunlardan en yakınımızda olan Trakya'nın İna'da Hı -hı. Longozu. Evet. 2012 yılında Ramsar korumasına alınması için başvuru yapılmış olmasına rağmen ki 10 kriterden 6'sını karşılayan. Hı hı. Aynı zamanda bu Longoz Bulgaristan'dan ile ortak. ortak evet. ve Longoz ormanlarının hı. da orada. Evet. Bulgaristan kısmında mutlak koruma altında olan. Hı hı. Ama bize geldiğinde ise korumak değil. Şu anda o bölge için seçilen hı hı. projeleri... ...ya da öngörülen projeleri düşündüğümüzde ki bunlar taş ocakları var içerisinde, liman var, nükleer var, termik Hı -hı. santral var... ...ve en belalısı diyebileceğimiz, daha doğrusu en belalısı değil de yakın zamanda Hı -hı. gündeme gelen Türk akımı projesi var, doğalgaz boru hattı. Evet, bütün bunları düşündüğümüzde inanılmaz bir taarruz altında ve buraların, yani bu saydığın... Projelerin hepsini etkileyeceği şeyler işte birincisi e, oradaki lagünler, sulak alanlar, ormanlar, tarım alanları. Normalde buranın geçim kaynağı balıkçılık, ormancalık ve turizm. Evet. Ama bu projelerin birkaç tanesi bile hayata geçirse zaten bu etkinliklerin, faaliyetlerin hiçbirisi yapılamaz hale gelecek. Evet. Bir de işin e, ilginç tarafı e, devlet aslında bu Isırancalar bölgesinin korunmasıyla ilgili uzun yıllardır çalışma yapıyor ve... Bütün o biyoçeşitlilik, doğal kaynak yönetimi projelerine baktığımız zaman toplamda bunlara şimdiye kadar 25 milyon dolar harcanmış. Evet, Dünya Bankası Ama... ile birlikte değil mi? <gülüyor> evet, Dünya Bankası ile birlikte ve bunun üzerine şimdi bir çarpı atılıyor. Aynen. Bütün o doğal alanlar enerji alanına dönüştürülmek üzere. Evet, şimdi e, bu Trakya'da e, işte Longoz'un e, lagünlerin korunması, strancaların korunması için Hı. yıllardan beri mücadele veren DAIKO diye bir e, oluşum var. Hı hı. E, onun yetkililerinin de e, ifade ettiği üzere e, bu akım projesi için ıstrancalarda e, 3. köprünün hı hı. yapımı sırasında kesilen ağaçtan kat be kat fazlası kesileceği e, dile getiriliyor. E, hemen çok ciddi bir soru sormak lazım. Yani az önce Akgün de ifade ettiği o 25 milyon dolar kurmak üzere bir ...çaba için harcanmış para... Evet. ...bir çırpıda... ...çöpe atılmış durumda... Aynen ...ve büyük bir, bir yıkım ısrancaları... ...bekliyor tabii ki oradaki... ...sulak alanları da oysa bu bölgenin de... ...Ramsar koruma kapsamına alınması... ...gerekiyor. Evet bir an önce... ...yine geçtiğimiz günlerde bunu da zaten konu ettik... ...bir radyo programımıza geçen haftaki... ...Ankara sınırları içerisinde... ...bir kuş cenneti... Allah'ın kuş cenneti... ...aynen... Burası belirli dönemlerde sular altında olan bir kuş cenneti. Buraya şimdi bir termik santrali projesi yapılması planlanıyor maalesef. Zaten bir termik santral var yani orada. Onun üzerine bir de bu eklendiğinde 277 bin dekar tarım arazisinin ortasına yapılıyor. Ve korunması gereken bir kuş cennetinin kenarına bir tane daha kömürlü termik santral. ...yapılması planlanıyor. Bütün bunlara hayır demezsek gerçekten de sulak alanlarımızı hızla kaybedeceğiz hı hı. gibi görünüyor. Evet. evet yine Ege kıyılarına doğru inersek benzer durumda olan Gediz Deltası var. Burası da hem Ramsar alanı hem de birinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı. Ancak tüm bu etiketlerine rağmen maalesef yine korunmuyor... Hatta yine burada da büyük bir e, proje söz konusu. İzmir Körfezi'ne yapılması gereken e, planlanan bir köprü projesi var. Onun tehdidi söz konusu. Bir de Delta'nın dibine kadar yanaşmış, e, üst, orta sınıfa yönelik tasarlanmış yerleşim yerleri var. Ben de gidip görmüştüm bu yaz. Gerçekten de artık dip dibeler. Yani hem kentleşme, çarpık kentleşme sorunu var hem de mega projeler meselesi Aslında var. Geneli için sayabileceğimiz Hı -hı. E, kimi tehdit unsurları var. Bunu kimi yerlerde hepsini birden görüyoruz. Kimi yerlerde evet. bit madde uyuyor. Belki onları hızlıca e, sayabiliriz. Hı -hı. Türkiye'de suyun yüzde yetmiş üçü tarımda kullanılıyor. Tarımsal sulamanın büyük bir bölümü geleneksel yöntemlerden yapıldığı için de e, çok e, miktarda su kullanımı söz konusu. Tarım ya da yerleşim amaçlı kurutmalar yapılıyor. Hı -hı. Sulak alanlar üzerinde baraj ve otoyollar gibi e, projeler, sanayi yatırım ve yerleşim alanlarından kaynaklı kirlenmeler, içme ve kullanma e, kullanma ve sulama suyu temini amacıyla aşırı miktarda su alınması, su sulak alanı besleyen suların barajlarla e, tutulması, örneğin Sakarya'da hmm. böyle yapılıyor evet. veya yönlerinin değiştirilmesi, e, turizm ve ikinci kunt amaçlı yapılaşmalar... E, Yabancı türlerin alana dahil edilmesi, sazlıkların evet. yakılması, tahribi ve kontrolsüz e, sazlıkların kesimi. Hı -hı. E, bütün bu etkenler aslında sulak alanların Hı -hı. E, daralmasına, yok olmasına yol açıyor. Evet, şimdi birazcık Türkiye'nin sulak alanlarının halinden bahsettik. Hal böyleyken yetkililer ne diyor diye baktığımızda da geçtiğimiz haftalarda yine... Dünya Sulak Alanlar günü nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı birinci bölge müdürü Osman Demirel bir takım beyanatlarda bulundu. Sulak alanların kuruduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bir de şöyle dedi son 50 yılda 2 milyon hektarlık sulak alanı kaybettiğimizden ya da Marmara Denizi kadar alanı yitirdiğimizden bahsediliyor. Bu telaffuz edilen 2 milyon hektar Van Gölü'nün 5 katına tekabül ediyor. Biraz daha fazlasına hatta ben hesapladım. Böyle bir sulak alan yitirilse elbette ki hissedilmesi gerekirdi diyor. Yani siz hissetmediniz diye bu olmadı mı? Biz hissettik. <gülüyor> evet, Bunu programda yapıyoruz. söylemek ilginç tabii ki. Hı -hı. Çünkü elimizde bir yandan da veriler var. Evet. Ee, ve o veriler söylüyor ki e, aslında siz doğal sulak alanlarınızı yitiriyorsunuz diyor. Yani Bunlar bilimsel çalışmalar. Ee, yine... Bu bilimsel çalışmalardan bir tanesi yardımcı doçent doktor Erol Kesici'nin e, dahil olduğu bir çalışmanın verisini aktaralım. Hı hı. E, az önceki saydığımız nedenlerden e, dolayı son 40 yılda 1 milyon 600 bin hektar alana yakın 40 civarında göl kurudu. Evet. Bu Yani bu veriyi nereye koyacağız bu durumda? Evet. Hissedip hissetmememizden bağımsız olarak. Ortada bir bilimsel gerçeklik var. Yani. Evet yani e, ve bu kuruyan göllerin mevsimsel bir kurumayla değil geri dönüşümü olmayacak şekilde kuruduğunu belirtmekte e, fayda var. Evet. E, ve sık sık yine basından e, takip edilebilir. Bazıların isimleri e, hepimiz aşinayızdır. Hı hı. Burdur Gölü, Seyfe Gölü, Eğridir Gölü, Meke, e, Acı Göl, Terkos. Akşehir, Avlan gölü isimleri daha e, uzuyor gidiyor evet, bu sık sık yani duyuluyor Ayrıca İstanbullar olarak e, 3. köprü ve 3 havalimanı e, projesi hı hı. için e, biliyoruz ki Kuzey Ormanları'nın içerisindeki e, sulak alanlar o bölgede bulunan gör gölcük şey su kalanı Evet, evet hı hı. E, kurutuldu ya da e, sadece inşaat sadece bir projede olan evet, bu, evet. E, atıkları o bölgelere bırakıldı. Evet. Şimdi e, bu beyanat çok ilginç. O yüzden devam edelim. Demiren neler söylemiş? Tüm bu gerçekliğe rağmen e, senin de bahsettiğin iklim değişikliğini hiçe sayarak şöyle demiş. Sulak alanlar için 50 yıl önceki şartlar neyse şimdi de aynı. Birkaç cümle sonra da şöyle diyor, ilginçtir. Sulak alanlardaki su miktarı iklim değişikliğinin de etkisiyle yıllara ve hatta mevsimlere göre değişiklik göstermektedir diyor. Nasıl bir yaman çelişki anlayamadık. Bir diyor ki 50 seneki öncesiyle aynı bir de diyor ki işte mevsimlere göre bile de değişiklik gösteriyor. Zaten biliyorsunuz NASA'ya göre de bırakın hani bu yüzyılı 900 yılın son 900 yılın en büyük kuraklığını biz geçen sene yaşıyoruz diye bir çalışma olmuştu Doğu Akdeniz havzasında. Ee, hani o sırada da bunu duyan Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı biliyorsunuz şey demişti. NASA'nın tespitleri yerine <gülüyor> değil, evet. yanlıştır. Onlar kuşbaşı, kuş bakışıyor. bakışı diyor. <gülüyor> Global ve kuşbaşı bakıyor. Kuş ne demişti. Bakış. <gülüyor> <gülüyor> Biz de demiş noktasal ve bölgesel tahminler yapıyoruz. Sadece Türkiye'de değil çevre ülkelerde de bu hizmeti veriyoruz. Denizlerde kurduğumuz istasyonlar da bölgelerimizdeki en etkin tahminleri yapıyoruz. Onların uyduları varsa bizim de göktürkümüz var demiş. Evet. Evet yani e, bir var olan e, bu kurumu küçümseyip onun çalışmalarını küçümseyip kendi verilerinin doğru olduğunu evet. e, iddia e, ediyorlar ama e, bu çok uluslararası bir e, tespit e, en nihayetinde evet. yeraltı hmm. sularının da azaldığını ifade eden bir çalışmaydı e, hani güneş balçıklan sıvanmaz bu gerçeklik Aynen. en nihayetinde hmm. bir yerde açığa çıkıyor ama şöyle bir yöntem izlediklerini daha sonrasında anlayabiliyoruz doğal sulak alanlarının ıı, yok edilirken Hı -hı. Bir sürü projeyle bir yandan inşa edilen barajlarla e, sulak alanların genişlediğini evet. iddia ediyorlar. İkisini aynı kefeye koyma e, buna gaflet mi denir belki denilebilir. E, Aynen gafletinde buluna, e, Bulunuyorlar yapay sulak alanlar hatta bunu e, bir olumlu e, gönderme yaparak Ramsar kapsamında da değerlendirilebileceğini söylemiş. Evet, değerlendirilebileceğini söylüyorlar. Bundan dolayı da örneğin Hirfanlı Barajı, Sarıya, Sarıyar Barajı, Atatürk Barajı, Keban Barajı gibi barajlar e, önemli sulak alanlarıdır su kuşları açısından zengin durumda olan barajlardır e, diye ifade ediyorlar. Evet. Yine şey denmiş, Demirel'in sözleri bunlar. Bu alanlarla ilgili herhangi bir azalma, herhangi bir endişe söz konusu değil. Yani sulak alanlardan bahsediyor. Sadece içme suyu rezervi olarak kullanılan alanlarda kuraklık, kurak periyotların etkisiyle belli dönemlerde su azalmaları yaşayabiliyoruz. Ama yağışlar normal seviyeye geldiğinde hiçbir su sıkıntısı yok. Sulak alan kaybettik diye bir endişe söz konusu değil. E, bu sulak alanların kurutulması bizim gündemimizde değil e, diyor. Ve e, bizim aklımıza hemen şey geldi bu açıklamaları okuduktan sonra 2012'de başlayan ve e, bin gül, günde bin gölet göl su projesi hatta bir programımızda hı hı. bahsetmiştik. Burada da işte hani e, şöyle bir kafa var aslında şöyle bir niyet havzasındaki tüm jeolojik yapıyı canlı yaşamını... ...sosyal unsurları hiç, e, e, ka, yani hiç hesaba, hiç hesaba katmıyorlar. katmıyorlar. Göl sanki sadece sudan ibaretmiş gibi algılıyorlar... ...ve doğal olarak şöyle diyorlar... ...ya orada bir doğal göl yok edilmiş olabilir... ...ama biz yapayını yaptık... ...yani neredeyse şey diyecekler... ...biz orijinalinden bile daha iyisini yaptık <gülüyor> diyecekler. Evet aynı <gülüyor> şeyi... ...işte ağaç dikme ya da ormanları... E, ...yaşlı ormanları... E, ...çok tarihi ormanları yok edip... E, Hı -hı. ...yeni... E, Ağaçlar dikmekle aradaki farkı kapattıklarını iddia ediyorlar. Su alanında da bunu gerçekleştirmeye evet. çalışıyorlar. Böyle bir e, 2 Şubat Dünya evet. Sulak Alanlar Günü açıklamasına bu yılda tanık olduk. Bir ara mı verelim? Evet. Bir müzikle ara vereceğiz şimdi. Paco de Lucia'dan dinliyoruz. Rio Ancho. Evet su hakkında bu hafta 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü ile ilgili konuşuyoruz ve Türkiye'deki sulak alanların halini konuşuyorduk. Son olarak da geçtiğimiz haftalarda yine Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel beyanatta bulunmuştu. Ve e, o kadar iddialı cümleler vardı ki Bunun içinde yapay e, sulak alanlarla Doğal sulak alanları Aynı kefeye baraj koymuştu göllerin, Rezervuar alanlarını rezervuar, Evet baraj gölleri diyelim Hı -hı. Bir Onları... kefeye koymuştu ama Aynen öyle ama öyle mi acaba e, Öyle olmadığına <gülüyor> ilişkin yine e, Bilimsel e, kimi çalışmalar var Özellikle bu iklim değişikliği meselesinde Etkileri üzerine yapılan çalışmalar var e, Baraj e, gölet göllerinin göletlerinin e, dibinde biriken metan gazı ve karbon dioksitin diğer doğal göllere göre e, daha etkili olduğu, daha yoğun olduğu doğrultusunda kimi araştırmalar var. E, dünyanın büyük barajlarının yani 15 metreden yüksek olan rezervar yüzeylerinde e, türbinler, taşma, savaklar ve nelerin aşağısında yılda 104 milyon metrik ton e, metan yaydıkları bilgisi var hı hı. E, ve bu bilgi doğrultusunda da işte e, hesaplamalar yapılıyor barajlardaki metan emisyonunun e, ısınma üzerindeki etkilerinin en az yüzde dört dördünden sorumlu olduğu hı hı. E, ifade ediliyor ayrıca e, barajların insan faaliyetleri nedeniyle oluşan tüm metan emisyonlarının neredeyse e, 4'te birinden sorumlu olduğu da söyleniyor Evet bütün bu bilgilerden sonra şunu söylesek yeridir gerçekten sulak alanların kaybı aslında hepimizin felaketi hem gelecek nesillerin hem insanların bütün canlıların felaketi anlamına geliyor. Çünkü yaşamın garantisi demiştik programın başında sel ve kuraklık riskine karşı sulak alanların artan bir önemi artık hani zaten önemi var ama bu artan bir şekilde kabul ediliyor. Dolayısıyla sulak alan planlaması buna göre yapılmalı ve bir an önce bu alanlar Türkiye'de de dünyada da koruma altına alınmalı. Burası buralar bu alanlar aynı zamanda zengin bir biyoçeşitlilik barındırıyor. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri burada balıkçılık, tarım, hayvancılık, saz üretimi, turizm ve ulaşım olanakları sunularak ekonomiye de aynı zamanda katkı sunuyor. Ramsar Genel Sekreter bildirdiğine göre dünya genelinde taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler gerçekleşme sıklığı son 35 yılda iki misli artmış. Dolayısıyla sulak alanların ne kadar hani korunmasının ne kadar önemli olduğu da buradan ortaya çıkıyor. Evet yani yağışın aşırı olduğu dönemlerde fazla evet. suyu sünger gibi çeken yerler diye düşünebiliriz. Depoluyorlar. Ee, bu Sayede taşkınların önüne geçiyorlar ya da evet. azaltıyorlar etkisini. Yağışın az olduğu mevsimlerde ise işte bu depoladıkları suyu etraflarına salarak Hı -hı. kuraklığın etkisini azaltma gibi bir işlevleri var. Su kıtlığına çözüm oluşturuyorlar bir açıdan. Hı -hı. Daha nemli olmasını sağlıyorlar bulundukları bölgenin. Ee, yani yerel iklime olumlu katkıları var. İç bölgelerde deniz suyunun girmesini e, ve dolayısıyla toprağın tuzlanmasını hı hı. E, önlüyorlar. Özellikle sel ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı e, eğer hazırlıklı olmak isteniyorsa, etkilerini azaltmak hı hı. isteniyorsa bunun için öncelikli olarak sulak alanların korunması gerekiyor. Evet. Sulak alanlar aynı zamanda 771 milyar tonlu karbon deposu olarak kabul ediliyor. Sulak alanlarda birikmiş olan karbon miktarı gezegendeki tüm karbonun beşte birini oluşturuyor. Bu atmosferdeki toplam karbona eşit bir değer aslında. Yani sulak alanlar dünya üzerinde yüzde altılık bir alanı kaplamakta ancak toplam karbonun yüzde yirmisini tutmaktalar. Sulak alanlar suyu temizleme, habitat oluşturma, taşkın önleme ve biyoçeşitliliği koruma işlevleri yanında dünyadaki yiyecek su stoğunun da dörtte birini üreten alanlar. Evet, şimdi bu kadar önemli saydığımız evet. şeye yine bir genel toparlama yapacak olursak, özelliği iyi özelliği olan alanların durumuna ilişkin genel Hı -hı. bir değerlendirme yapılacak olursak, sulak alanların tüm bu faydalarının çok geç. Farkına varıldığını söyleyebiliriz. Evet. Ve geçtiğimiz yüzyılda dünyadaki sulak alanların yüzde altmışı çeşitli amaçlarla az önce söylediğimiz baraj yapımı, yol yapımı, yerleşim Hı -hı, kentleşme. açılması, kentleşme Hı -hı. gibi nedenlerle yok edilmiş durumda. Oysa işte orman, meratarım ve yerleşimler... ...den bağımsız olarak bunlara karşı atmosferde ve diğer kaynaklardan aldıkları karbonu e, çok uzun yıllar tutup depolayabilen özelliğe sahipler. Yani aslında doğal bir iklim değişikliğine karşı mücadelenin enstrümanı da diyebiliriz. Bu evet. açıdan da dikkate alınmaları gerekir. Evet, iklim değişikliğine e, karşı gerçekten de doğal bir e, savaş aracı diyelim... Dolayısıyla e, kullanım ve koruma dengesinden bahsedilip duruyor sürekli ama ülkemizde ve dünyanın bazı ülkelerinde maalesef e, bunlar artık koruma altında değil daha çok kullanıma açılıyor. E, Hatta yani, yok edilmesi gereken yerler olarak Evet bataklık kurutmak diyor. gibi. E, yani bunların önünde durmak lazım yoksa yaşam hepimiz için gerçekten çok daha zor olacak. E, evet programın sonuna geldik. Evet, bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce